Almanya'da alışveriş yaptığımız marketlerde alkol de satılıyor. Alkolsüz Türk marketleri de var fakat fiyatlar çok pahalı. Örneğin peynir iki katı. Bu durumda alkol satılan yerlerden alışveriş yapabilir miyiz diye bir soru var. Yani bir Müslüman için önemli olan şey nedir? Mesela içki satılan bir mahalde alışveriş yapmamak. Buna dikkat etmek lazım. Onun alternativeni üretebiliriz. Yani diyelim bir Almen marketi içinde içki bulunduruyor ve ucuza satıyorsa mutlaka bunun bir çözümü vardır. Yani bir Müslüman da benzeri bir market açar içinde haram olan şeyler satmaz ve siz ondan satın alırsınız. Yani böyle bir işleme öncelik vermek lazım. Hemen kolayca sıyrılıp çıkacağımız bir şey değil. Evet. Yani bir noktada belki caiz diyeceğiz. Yani Helal gıda satan bir market var ama pahalı. Yan tarafta da içinde içki bulunan bir market var ama fiyat olarak uygunsa içki satan marketten satın almak caizdir, alınabilir. Fakat bu bizi tembelliğe eğitimemeli, mutlaka bir çözüm yoluna gitmeli Müslümanlar. İçki satılmayan, haram olan şeylerin satılmadığı bir mahalle açmak. Ve onun ticaretini yapmanın gayreti içinde olmalı. Önceliği buna vereceğiz. Fakat bizim Müslüman ABM'ci diyelim, iş yeri sahibi biraz pahalı satıyor. Niye satıyor onu da bilemiyoruz. Acaba kaliteden mi kaynaklanıyor? Veya dönüyor? mecbur buraya gelecek. Mecbur gelecekler diye yapıyorsa daha kötü tabii. Yani bir Müslüman'a yakışmaz. Ama kalite farkı olabilir. E, kalite farkı varsa elbette fiyat farklı olacak. Yani bunu da bir araştırmak lazım. Falanca peynirle filanca farklı olabiliyor. Evet. E, o noktada demek ki önce biz helal gıda satılan mahalli mutlaka tercih edelim. Ama aşırı bir fiyat farkı varsa içki satılan bir marketten satın e, alacağımız bir şey bizim için haram olmaz. E, mecburiyetten dolayı caiz olur.